Sabahlar Sabahlar Modern, Modern Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dün akşam önemli bir maç vardı. Beşiktaş, Brüjle oynadı. Oynadı diye tahmin ediyoruz. Bir keşinde bant band yayını olduğunu en baştan söyleyelim. E, oynayacaktı. Hatta çok büyük bir seyirci rekoru kılırılacaktı. E, daha doğrusu şöyle. Band yayınımız hazırlandığı sırada... ...oynanacağı konusunda bilgi elimizdeydi. Ama... Mücbir sebeplerle. Bir şey olur. Bir şey olur. Kar yağışı dolayısıyla efendim iptal olur. Elektrik kesilir efendim iptal olur. Bunları bilemeyiz. E işte buna da biz zaten ne diyoruz? Mücbir. Hayır. Risk diyoruz. Evet risk diyoruz. Bugün bir riski tercih ettik ve Beşiktaş'ımızı buradan kutlayarak başlayalım isterseniz. Bürücü darma duman etti. Adeta o yenilmez o Belçika'nın gururu e, şu anda o gururu ayaklar altında mı diyoruz? Ne diyoruz? Öyle bir gazete manşetleri i̇şte vardı. İşte biz buna ne diyoruz? risk diyoruz. Şu anda maçın skorunu yani bilmeden çok konuşmak risk hakikaten... mi bilmiyorum. E riske tabii canım. Geçen perşembeki maç. 4-1'lik net bir skor. Yani e, bu riskli bence yani. Ya... Ege de bir skor var. Ben, ben 3-0 diyorum. Aynı şeye geliyor aslında avaraj olarak. 4-1 3-3 oradan gider. Üstünde 0 tabii. Ben 3-1 diyorum. 3-1 Beşiktaş alır diyorum. Ve ben de alır diyorum valla. Hakikaten Bağ, yani. 3-1 geldi. 4-1 geldi. Hem kalbimizden geçen geldi. bu hem de sanki mantık da onu diyor. Orada ben hiç zorlanmadık. geliyor. Şimdi burada hakikaten tarihi bir seyirci desteğiyle Beşiktaş sahaya çıkacak. Ve yarı finale çıktı. Beşiktaş e, e, Evet değil mi? Evet çıktı şu anda tebrik ediyorum. Hadi ben. bakalım inşallah. İnşallah ee, değil ya Oktay. Oldu dün gece oldu değil dün mi? Oldu ve dün gece oldu. oldu. Sürekli karışıyor kafam karışıyor. Buradan tebrik ediyoruz. Ee, büyük bir sevinç yaşadık dün o zaman gece. O zaman hep beraber o zaman kucaklaşarak hep beraber Beşiktaş Yumak mı yapalım? Mikrofonla şey. Her şekilde lay lay tebrik ederim canım. Yani o çok Liverpool'u eledi. İşte ondan önce pek çok bir, birkaç İngiliz takımı daha eledi değil mi? Tabii canım. Pek çok İngiliz'in belli başlı bütün yani? takımlarını eledi. Bu seneydi değil mi? Yani bir ara eremiştir. Yani ben şimdi sene bazında düşünmüyorum. Ben Ama yani bakıyorum. Çok çok başarılıydı. Hakikaten e, futbolu olan ilgimizi, sevgimizi ee, ve ne kadar sevinmeye aç bir durumda olduğumuzu da bize gösterdi yani. Valla biz sonra bir ruj maçı ne olursa olsun. Dükkandaydım ben. Yani Gaga'da herkes telefonlardan maçı takip ediyordu gece boyunca. Onu şey yaptık. Yani madem o kadar risk aldık her şeyi şey yapalım. Konuşalım. Ben nasıl maç ya, dükkanda nasıl olacağım dükkanda? biliyorum. Ambiyans güzel abi. Böyle e, tatlı tatlı insanlar telefonlarını kontrol Bir ara bir gol sesi geldi. Allah dedik ne oldu? Sonra bir daha gol. Üç. Diye karar verdik, üç değil bir. mi? Benim Hı. Üç Hı. defa Hı. gol sesi duydum ben. Niye canım bir sonra zaten dedim. bütün dükkan Siz hepimiz dışarı çıktık. Taretneye başladığınızdan itibaren ama zaten golle başladı. Ha tamam. E, o gol. ilk gol sesini o yüzden duymadım herhalde. O zaman tebrik ederim bir kez daha Beşiktaş'ı. Eğer şanssızlık olduysa da bu e, sohbetimiz olanlar değil olmasını dilediklerimiz e, bir sohbet. Canım diye her Artık önümüzdeki zaten. maçlara bakacağız her diyoruz. Her tebrik tebrik ederim. Ben yanağımı uzatıyorum bütün takım oyuncularını beni öpmeleri Vallahi için. Vallahi bravo Faris. Sana da bu yakışır. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler programımızın ilk dakikalarındayız. Ama biz kaydımızın son dakikalarındayız. Çünkü interstellar olduğu için bant yayın olduğu için kafalarımızı nasıl karıştırabiliriz diye programın son kısmını ilk başta aldım. İkinci ve üçüncü saatini Önce aldık evet. ilk saatini sonra kaydediyoruz. Bu da çok... tamamen bizim paşa keyfimize bağlı olan tabii, bir şey. Resmen Interstellar. Interstellar içinde Interstellar yaşıyoruz şu an. O şey vardı neydi o Leonardo DiCaprio'nun filmi? Inception. Inception. inception. inception içinde Inception, i̇nception, inception in... oluyordu ee, Interstellar, Interstellar artı bence Gravity. Vallahi doğru Vallahi bu kadar ben yani de o ediyorum. zaman bir de geleceğe dönüş ekleyeyim bitti gitti ya evet. yemin ediyorum üstüne bir şey ekleyebiliyor muyuz sos olarak ekleyebilirsin tabi ben krema soslu rica edeceğim ben de kremer kremer'a karşı ha, sos olarak. Diye. evet ben... kremer kremer karşı diye işte soslu programın soslu. sonunu olsaydı güzel olacaktı ama daha başında başı... böyle bir şey söylemek kaydın sonu ama işte garip bir şey çok enteresan. Biz normalde stüdyoya geldiğimizde ne konuştuğumuz, ne konuşacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok ama bugün programımız biliyoruz ne konuştuğumuzu. Hakikaten saniyesine kadar biliyor olabiliriz. Yani ya neler konuştu? saniye kızına kadar biliyoruz. Neler konuşacağım. Birazdan dinleyeceklerinizden özetler gibi bir şey mi geçiyoruz biz? Peki yani bugünkü yayının ilerleyen saatlerde konuşacağımız şeyleri biz biliyoruz. Dinleyicilerimiz duymadı ama biz bir iç hesaplaşma yapıyorsak kişisel olarak tek tek şunu şöyle konuşsaydım diye düşündüğünüz bir şey var mı? Sadece konu başladığını merak Bütün ediyordum. programı başka Bütün türlü konuşsaydık. Evet. Şu, ya da şu konuda şöyle bir esprim vardı. Benim arada kaynadı falan. Bütün falan programı gibi. ben diyorum. Keşke başka türlü. Çünkü ha, benim bir yerde 6-7 defa tekrar etmeme rağmen gülünmeyen daha doğrusu gülünmemeyi kabul edebilirim ama tepki görmeyen ne bir drum, drum ne bir yüz ekşitme. ...sepki verilmeyen bir şey oldu. Şey. Olsaydı ben o. mesela hala hatırlamıyorum o esprini. Yani i̇lerleyen da. dakikalarda... Ben, ben de şu yayını, anda unuttum ama acısı şeyde yani. Yayını dinlemeye çalışacağım. Ben de Fahir, üçümüz konuşurken ve sen bana bir soru sormuşken... ...ben sana hemen cevap veremedim. Çok heyecanlandım evet, herhalde. Evet, evet. Beş kere sordurdum ben. Benim yerime Ege cevap verdi. Evet. Mesela benim, benim de bugün tekrar o... Olay başıma gelse, bugün yaşayacak olsam seni hiç bekletmeden anında birinci saniyede cevap veririm. Peki Paris. şunu da söyleyebilir misin? yani Benim Çünkü sorduğum soruya aksan. en başında çok yerinde çok güzel bir soru, ya benim öyle bir talebim olmuş. Onu da söylemek ister miydin? Ona da cevap vermek isterdim Fahri. Cevap vermek değil onu da mi? Bak gene isterdim. Ben i̇ster. Oktay'a cevap Gene <gülüyor> <dedim. gülüyor> <gülüyor> aynı. Ha, ha benim yorumum olarak e, evet. onu söyledim ya zaten. Hayır o, çok mesela mi? ben soruyu sordum. Ha, sen ben söylemeden baş... önce. Evet. Onu da söylemek Keşke, keşke deseydin, keşke dinlenseydin. Benim bir esprim vardı. Yani programın aslında ilk başlarında yaptığım ama sizin orta saatte, orta tempoda dinleyeceğiniz e, kesimde. E, hatta e, hoşta bir yorumu vardı yani programın. Değil mi başında böyle bir şey yaptık Unutulup giderdi sen de üstüne tekrar ettin Neydi benim o Nusret esprim Neydi hatırlamıyor musun Hayır aa, ben hatırlıyorum ama sana sorduğu için söylemiyorum şu anda Neydi o Nusret esprisi Yazık demek ki dinlememiş abi Hiç dinlememiş abi, abi Şurda kim, aşağı kayıttan bu? dinlerim de Yazık, yazık. Vallahi yazık ben aa, Şimdi hatırladım es güzel espriydi Tamam doğru tamam. Yok, şimdi Ne olduğunu soru abi Neydi hatırlamadım abi? Şimdi aklımıza oluyor. İsterseniz söyleyip İstersen, sürprizini kaçırmayalım. Oktay sen benim espirimi söyler misin lütfen? Ben söylemek istemiyorum abi. Abi hiçbiriniz dinlemiyorsunuz inanmıyorum ya. <gülüyor> Hayır o kadar çok... Sen esprili bir adamsın. Yani şimdi ben 10-12 tane espri saydım. Senin Hayır sadece sadece sana uuuu dedice kaç espri oldu? Ha, evet Huğlu Espirin vardı. Evet. Aa, tamam şimdi hatırladım. Yani ee, evet o Hulu İzlanda Espirisi değil mi? Evet, Yoksa İzmir'in karşılığı İzmir'de Onu diyor işte. Onu diyor onu. E, o bugün zaten güzel bir şov oldu. Sevgili dinleyiciler. Buralara, Happy Birthday Mr. falan filan. <gülüyor> <buralara gülüyor> ama vermeyin. vermeyin lütfen abi. Yani. Bir Biz İzmir, burada... İzlanda kısmına dikkat edin sevgili dinleyiciler. Bir benim Fahir'in verdiği sorduğu soruya anında cevap verememem. Bir de Ege'nin ee, neydi senin şeyin neydi? Benim herhangi bir şeyim yok. Benim sadece yaptığım, yaptığım kimsenin fark etmediği espri var. Ha, Belki işte dinleyicilerimiz de fark etmez. Uyanık şey çok, olsunlar çok, o yüzden. Şakir Espirisi çok hoşuma gitti. Neydi Şakir Espirisi? Şakir Espirisi iyiydi. Şakir Espirisi güzeldi ha, ya. Ha 3. Üç, üç kuralı. Ha ee, tamam tamam o, söyleme Fahir dur, ya, dur ya, şimdi programın deyemeydim. başında. Saat 9'dan e, sonra da e, güneş tutulması olduğunu hatırlatacağız size sevgi izler. Bir de e, son saatimizdeki sohbetimize Frozen ve Cinderella damgasını vuruyor. Da Yanlış anlaşılmasın edelim. güneş tutulması 9'da değil. Güneş tutulmasının haberini 9'dan sonra veriyoruz. Evet, Kaçtaydı ona... güneş tutulması? 9. Artık, artık onu da zaman gösterdik. Dokuzda dinlersiniz sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Veda ederiz bir kez çeksin, daha evet. Hakikaten veda Asla veda, veda yok diyordum Hepinize hep programı... hep bir kez daha günaydın. Modern sabahlara hoş geldiniz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Müziği Doktor Radio Tunes'inizle modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bant yayında bir ilk gerçekleşiyor ve Fireünç Bant yayına geç kaldı başlamış bant yayına geç kaldı başlamış bant yayına geç kaldı ve e, galiba gidip biraz müziği sesini açtı niye evet. yaptı bunu bilmiyorum ama yayını sabote etmek için yapmayacağı şey yok hakikaten de aman oktay sen falan değil, bilmezsin falan fıstık vardı arada e, dükkanımızda müşterilerle dolmaya başladı o yüzden müzik sesinin yükselmesi gerekiyor yarın öbür gün e, sohbetler de gelebilir aslında sohbetleri dinleseniz çok güzel şeyler çıkıyordur bizde bazen denk geliyor ama etika bunu radyodan yayınlamamız doğru değil modern sabahlar devam ediyor Moda Modern sabahlar. Moda Modern sabahlar. Müses Doktor ve Radyo Otodesk'siniz Moda Sabahlar'da yeni bir saat başladı radyoların başındakilere bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Riskli bir yayın yapıyoruz bugün çünkü öyle böyle bir gün değil. Beşiktaş konusunda risk aldık. Devam ettik yayınımıza bir konuda daha risk alacağız şimdi. Bugün güneş tutulması gerçekleşecek. Astroloji uzmanları diyorlar ki dünyanın son günü olmasa da onlardan bir tanesi gibi e yaşayacak. Sona doğru gidiyoruz değil mi? Çünkü zaten yani sona doğru <gülüyor> <gülüyor> Şu dakikada tutuldu mu ve tutulmadı. sonumuz geldi Aa, mi? Hayır, şu, şu dakika hayır. tutulmadı. Saatime bakıyorum ve kaba bir saatle ee, yaklaşık bir 15 buçuk saat kadar sonra yani gözlem yapmak isteyenler varsa tam saat verebilir mi Sıfahir? Verim abi. Türkiye'de parçalı gözlenecek ve saat 9:45'te başlayacak. Aman kimseciklere söz vermeyin. 9:30'da dediğimiz o zaman band kaydımıza göre doğru zamanda girerse bir buçuk saatiniz falan var. İşte evet Hadi benim bir hesabım. saat diyelim. Aynen aynen abi. Saat 13:50'ye kadar sürecek. Keyifle İyi. gözleyebilirsiniz. Güzel gözlemeden görünüyor mu? mu? Türkiye'nin her yerinden gözükmüyor. Tutulma en iyi olarak bir kere Grönland. Ülkemizin en güzel yerlerinden biri olmayabilir. Ee, İzlanda, o da yani ülkemiz dışında yerlerden bir tanesi. Çok özür dilerim de en güzel Kapalokya'dan izlenirken sanki gittik de Grönland uzun ve uzak geliyor. Yani, yani Kuzey Avrupa yani, falan mı diyorsun? Faiz? Kuzey Avrupa falan filan diyorum ve yani... ...güneşin yaklaşık yüzde kırkını yani kaba bir hesapla e, kapanmış Yan olarak görüyoruz. bir şey. Antalya yani şey yani. ve İzmir'de Türkiye'de e, özellikle gözlem etkinlikleri yapılacak. Ya e, Oktay bir şey soracağım. Antalya, İzmir, Nire, ben az önce söyledim. Grönland, İzlanda, Nire. Güneş, Hadi İzlanda ya. karşılığı İzmir. İşte ne kadar küçük of. varlıklar olduğumuzu of düşün fayır. Bir dakika, düşüm, <gülüyor> bir dakika o, ne dedin boş de Boşuma ağrılar giriyor şu an. <gülüyor> <Ne dedi? gülüyor> boş böğrüne ağrılar soktum Ekim. Nire, Nire, dedi, nire Karşılığı dedi? İzmirmiş. <gülüyor> yani yeterince dünyayı katlayabilirsen dünyayı <gülüyor> önce, bir harita olarak düşün. Az önce Ozan Girasun mu? Az yani, önce benim gibi duyamayan dinleyicilerimiz ne kadar şanslı, şanslı, şanslı oldular. Sonra benim ısrarımla onların da herkesle beraber şansı eşitlendi. Ben sana söyleyeyim İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden Doktor Hasan Bey tutulmanın saat 11.09'da. Gölge konisinin Güney kenarından başlayacağını saat 11 merkezi tutulmanın başlayacağını açıkladı. Ee, saat 11-16'da gölge koni üçüncü kez gölge konisi diyorum. İçinizden biri de çıkıp demiyor ki be muhterem gölge konisine. Gölge konisi belli ya biliyoruz abi daha önce tuzunu koni yapıyor tatlı bir şekilde. Ona Yayın. ne denir gölge konisi. Hatta yayında koni yapmıştık. Hatırlamıyor musun? Tabii. Ondan konisiniz gelmiyor. Bonitif bir şey, tamam anladım. Fire e, mikrofonu düzgün davran. Mi, mikrofona çok düzgün Kağıdı davran. Kağıdı kaldır istersen. E, şöyle söyleyeyim, 11-16'da gölge konisinin kuzey kenarından başlayacak tutulma saat 12-14'te sona erecek. Amman kimselere söz vermiyor. Ama vermeyin. tam tutulma görülmese de Türkiye'nin her yerinde, hemen her yerinde e, güneşin yaklaşık yarısı ayın gölgesinde kalacakmış. Öyle bir şey var. E, ya tamam Bugün bize yansımaları ne olacak? Hilal görünümü işte. Hilal görünümü. Güneşte hilal görünümü. Güneşte hilal görünümü olacak. Ve bu 35 bin güneş bir... en güzel tarafı aslında gündüz olması. Bir onu şey yapayım yani. E güneş ne zaman çıkıyor zaten? Yani o, ne zaman tabii tutulacak? Tabii ki. O kaçınılmaz bir şey ama gündüz gözüyle görebilmek çok güzel. Gece işte ne bileyim soğukta mokta uğraşmayacağız. Hem Siz... de işimizi gücümüzün arasında ha güneş tutuluyor bakak mı deyip bakacağız. Siz hiç iş edinip ee, şu saatte olacak, bu saatte tamam bir saat kaldı falan diye böyle şey yaptığınız hayatınızda bir dönem güneş tutulması izlediğiniz oldu mu? Güneş tutulması değil, meteor yağmuru için e, planlar yapmıştık. Nasıl? Çıplak güneş... gözle mi yoksa? Çıplak. yok, tamam. Çeşmedeydi yaz zamanı zaten. Ha, zaten Uzaktı bir şey daha, Alaçatı'da yerleşim başlamamıştı. Hep birlikte gidip çıplak gözle metor yağmuru dedik. Sonra işte artık gençlik falan filan diye açıp göz yetmedi. Daha ne yapabiliriz falan dedi. Rezalet yani. Ben bir i̇lkokulda şey. bir meteor kafamıza düşseydi kimse de şey demezdi. Yazık çocuklar demezdi. Helak olmuşlar, iyi olmuşlar diyordu. Yani. Geçmiş olsun. Teşekkür Büyük ederim. Büyük Badire hatırlatmışsınız. Ben de ilkokulda İzmir'deyken isli camla izlemiştim. Hiç unutmuyorum. Çünkü teneffüslerde dışarı... işte onu anlatacağım. Eee dışarı çıkılırken tam saat ders saatine geliyordu. Bütün bizim sınıf Hatta okul boşanmamıştı da bizim sınıf öğretmenimizin e, liderliğiyle bahçeye çıkmıştık He. ve e, hazırlanan 3-4 öğrenci vardı buna isli camlarıyla. Onlardan biri de oktay. Oktay Demirci. Demirci de. o günlerden tanıyabildiniz evet. mi? O diğer iki arkadaşının da bulduk ne oktay. Kadar, ne kadar güzel bir şey ya. O Şükran ve Ayfer. Sen o isti camın havasıyla mı sonrasında kolormetik gözlükte dolaştın? İsti camdan aldığın tadı başka bir şey Abi, de mi Abi Çok var. doğru, çok doğru. Onun yani çünkü hakikaten o bir haz veriyor insana. Yani o güneş tutulmasında tamam herkes, dünyadaki herkes yaşayabiliyor görülebilen yerlerden ama o isli camla böyle arkasından bakmak, Aman hiç daha güvenli güvenli bakmak. Sen şey olmuşsun orada tam ilkokulda kimse ödevini yapmamış, sen yapmış gibi böyle orada. Evet Oktay Canım arkadaşımız ödevini is, yapan... isli gözlükleriyle geldi. İstli yapan... gözlüğünü kim hazırladı senin bu ödevi Ödevini yapan adamla aynı şey değil Fahir. Çünkü ödevini yapan adam kendi başarısının keyfini sürüyor. Sen... Burada yani bir... İsticamı paylaşmak. Ha paylaştın. Yani o, tabii, e, tabii canım, herke, Hocam herkes Arda sırayla... arkadaşımız isticam getirmemiş. Ben kendi isticamından bakıyorum ama o çıplak gözle bakıyor. Kör olacak. Sırayla böyle herkes yanındakine şey verdiğini düşünüyorlar. Bırak ya biraz öyle, elinde çok tutuyorsun ya kompeten ol. Bir, bir vermek ben Tabii canım olmaz mı? Ne, ne tartışmalar ne kavgalar. Ama yine de isticam da kesmiyordu galiba. Bir ara sakın bakmayın kör olursunuz falan filan gibi şeyler Onu çıkmıştı Onu de, de baktırıyorlardı. Röntgen filmi güneş gözlüğü yetersiz mi? Bence en en, en güzel en temiz gözlüğü, o değil mi ya? Güneş olsun yani. tak bak. Ne zaman olmuştu da aman kimseciklere söz vermeyin diye uzmanlar uyarmıştı. Güneş gözlüğü falan ya, da o 2000'lerin şey başındaydı ya. Değil mi? Yakın yakın bir zaman hatırlıyorum. bu ben. yana köprünün altından çok sular aktı. Gözlüklerde çok is birikti. Bir de güneş tutulmasının şöyle bir sıkıcı tarifi var onu da ifade edelim. Çok hastası var. Hastasıydı şey ne kadar Ya yani ben her türlü şey as, gök cisimlerinin hareketlerinin <gülüyor> hastasıyım da ee, bir meteor yağmuru gibi değil. Meteor yağmuru havay fişek gösterisi gibi. Va, vo, aa diye her kayışta şey yapıyorsun da güneş tutulmasında bir kere boynu uzun uzun bakıyorsun. Bak bak bak bak tuttu tuttu tuttu. Tut. Daha Gel, tutuyor geldi, tutuyor. Geldi, geldi, geldi. Biraz da ben bakıyorum. Ba, ba, ba, ba, o çok böyle bir hareketle seyirlik bir şey değil. Bir şey var. Bir, bir, bir takip edeceğin bir şey var. Ben hatırlıyorum. Aksiyon o. yok diyorsun anladığım kadarıyla. Genim aslında var. 35 bin yılda bir gerçekleşen... Var, var. 35 bin yılda bir gerçekleşen güneş tutulması vardı. Biz radyodaydık. O evet. Gün. Radyodan çıkıp bakmıştık. Ben şey... Evet. Evet. Bayağı tutuldu. Evet. Hadi içeri geçelim gibi bir şey olmuştu yani. O kadar... Demek ne bileyim genç, orada güneşte bir yazı çıksa olmuyor. mesela, bir yüz çıksa falan... Atıyorum yani şimdi daha heyecan verici. çeşitlendirilebilir yani. Bakalım evet. güneşte ne kimi yüzü çıkacak bu sene falan gibi olsa. Kimin yüzünün çıkmasını isterdim Peki bir tutun size soruyorum. Evet. Bir tutulma Kimse ayrı ayrı ay soracağım. Evet. Bir tutulma, tutulma olsanız ay tutulması mı olmayı tercih ederdiniz yoksa güneş tutulması mı? Ay tutulması çünkü gece ve belki bir iki meteor da olur tam şenlikte bir gece eğlencesi. Ee, ben söz alabilir miyim? Buyurun Fadim. Ben Bey. güneş tutulmasını tercih ederdim. E, çünkü herkesin kıymetimi bilmesi için. Kendimi Vay. güneşle empati yerine koyuyorum. Hmm. Ege sen ee, cevabını değiştirmek ister misin? Var evet mısın? ben de değiştirmek isterim. <gülüyor> ben de güneş tutulması <gülüyor> olmak isterdim. Güneşin hayatımızdaki önemini anlayasın diye. Acaba dünya tutulması diye bir şey oluyor mu ki? Aa, bütün gezegenler onu seyrediyorlar aralar. İşte, Biz mavi boncuğuyuz e, ya. Biz dur, dünyada izleyip yani. dünya bizim etrafımızda dönüyor zannediyoruz. Halbuki, Halbuki. hiç alakası yok. Çok çok. Doğru söyledin Oktay. Vallahi yemin ediyorum ibret vesikası ders niteliğinde. Tokat gibi bizi düşündürmeye bir dakika, sevk dünya ettin. tutulması nasıl A olur? Ayda haberi güneş tutulması oluyor o zaman. Ya birinin arasına ay girince lak lak lak. Bir dakika güneş. Şimdi güneş tutulmasında araya ay giriyor. Ay giriyor. ay giriyor. ay giriyor evet. Araya O ay... demek ki arada da Arda, yeni şeylerini getireyim mi? Portakal, greyfurt ve mandalina. Bunu mutfaktan ben... isteyelim biliyorsunuz sevgi dinleyiciler bugün prodüksiyon imkanlarımız çok geniş. Gaga Majorro'da gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Portakal ne kaç sivri biber? Kaç da 5.65. 5.65 artı ADVF mi? Kıl biber mi Yok hayır, sivri bibere ihtiyaç yok. Güneş tutulması. Bunu gün veya gölge konisi olarak kullanabiliriz kıl biberi. Portakal? Evet. Mandalina? Evet. Elma? Elma mı? Mandalina Elma yok. yok. E, Greyford falan yap da güneş e, bir daha Tamam, Greyford. tamam Greyford. Evet. Greyford daha güzel. Greyford da yapmıştık zaten. Evet. Ama e, iki tane de şiş gerekiyor. On numara. Yani şimdi burada şişi bulamayız. Şiş yok. yok bizim Engin boş zamanlarında şey örüyor. <gülüyor> Atkı falan örüyor öyle eldiven böyle Yani miyiz? şeyini bozmadan ölçüsünü bozmadan çıkarsın Sonra tekrar takması bizden diyeceğiz O zaman tamam ben hemen hazırlayayım size Şöyle şey olarak, olarak, olarak anlatayım anlatınız. olur mu Yani onu hazırlamanın da hızlıca bir anlatımını yapman lazım Çünkü saat e, şu anda 8 civarı hesaplarımıza göre güneş tutulmasına bir saat falan var diyelim. Herkes bir nereye bakacağını nasıl bakacağını anlasın. Şişleri geçiriyoruz bunları. Şişleri geçiriyorsun Kısık ateşte. döndürüyorsun. Döndüre döndüre patlı evet. bir yani şekilde. Yani şöyle bir şey yapabilirsin ee, ilk başta greyfurt'u geçiriyorsun. Evet. Ondan sonra e, şeyi geçiriyorsun mandalina'yı geçiriyorsun. Evet. En sonunda portakalı geçiriyorsun. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. İkinci on numara şişimizi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Mandalina'nın altından tıp diye ne yapıyoruz? Sokuyoruz. Sokuyoruz. sokuyoruz soku Aa, amca, bir evet. şey söyleyeceğim. Güne e, dünya tutulması diye bir şey yokmuş Oktay. Niye? Şu anda hesaplamıyorum. Şu anda stüdyo yönetmenin kulağına mı söyledi evet. Fahir? Bak bir kere şöyle. Ben teknik olarak anlatayım. Anlat. E, güneş tutulması ne? Güneş, ay, dünya sıralamasında. Tamam tamam. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı var mı? Hayır. Yok. yok. Ay tutulmasında ne var? İşte güneş, dünya, ay. Hayır. Ay tutulmasında güneş... Dünya ay oluyor. Tamam işte. Dünyanın gölgesi ayın üstüne oluyor. Ayın üstüne oluyor. düşüyor. Aynısına aydan baksan ona da dünya tutulması e, deniyor. E, araya şeyin kaçması lazım. E, güneşin mi? ayla dünyanın arasında güneşin kaçması lazım. O da biraz bize sıkıntı olur. Dünya tutulması. Canım için. sen niye sadece ayı kullanıyorsun? Bir dolu başka. Neyi kullanayım? Hep ayı kullanırsın. 3 tane, 4 şey var işte ya. Bir dolu başka. Atıyorum şeydan. Ay'a gittiğini düşün. Bakayım. Ama aya göre demiyoruz. Şimdi güneşle arana dünya girdiğinde o zaman güneş tutulmaz. Venüs'e gittiğini düşün Fahir. Bakayım. Venüs'e gittiğini düşün. Evet. <gülüyor> olmaz. Biz çünkü onları yıldız gibi görüyoruz ya o yüzden. Tutulsa bizim... ne tutulmasa ya ne. Ya bizim, bizim görüşümüze bakma sen Venüs'ten baktığını düşün. Venüs'ten Yakalarsın. nereye bakıyorum? Ya da Plü daha büyük düşün Plüton'u düşün. Büyük derken uzak anlamında Abi yani. Yani şey mi diyorsun? Daha uzak düşün. Büyük, büyük onun... resme bak mı diyorsun? Büyük resme bak ve galaksinin tamamına bak. Sevgili dinleyiciler, galaksinin tamamını anlamadan şu dünyadaki yaşamımızı anlamamız kolay değil. Modern Sabahlar devam edecek. Sabahlar. Sabahlar. 103.1 Radyo 30'siniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, gündeme bomba gibi düşen haberlerle karşınızdayız. Bant yayınımızda buyursunlar. Ee, buyuralım. <gülüyor> Bant yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir Ve... doğum günü kutlaması var yoksa? Evet. Var. E, bir kez daha doğum günü kutlamak istiyoruz. Gerçi hani böyle haddimize mi? Çünkü hani sen atıyorum benim doğum gününü kutlarsın. Eyvallah. Annenin babanın doğum gününü kutlarsın. Eyvallah. Belki dedenin doğum gününü kutlarsın. Eyvallah ama birincisi önce abimin yeğenimin doğum günü vardı onu kutladım. Onu da kutlayabilirsin. Eyvallah. Eyvallah. Herkes Eyvallah. Sen de sırayla söylüyoruz ama diye. Ama belli bir yaşa Var. gelmiş adamın doğum gününü kutlamak için adamda böyle mangal gibi yürek olması lazım. Yani, yani o, elinizde yaptığınız hareket mangal. veya <gülüyor> yüreğe de benzemiyor. Bu benziyor ya. Böyle sıkı bir şeye benziyor ama. Sıkı böyle dakday ama yani böyle mangalın çeynini sapını tutmuşsun gibi. Ha, mangalın sapı. O kadar gibi. sıcakmış ki elin yapışmış kalmış. Bir de herkesin birbirine. yani failin yaptığı hareket burada doğru herkesin yumruğu kalbi büyüklüğünde. Doğru da mangal değişik Veya oluyor. Ben mesela Çorap. evdeki tam şeye göre yaptırdım ya neye göre? Barbekü orada şeyi var diyor tam onun içinde yaptırdım. Materasteki o şeyi hala ne, ona mı yaptırdın? Evet mevsimin düzelmesini o yüzden bekliyorum. Orada mangal duruyor. Koca kışı seni çılgın. Mevsimin altında. düzelmesini bekliyor ve orada çılgın mangal partileriyle, barbekü partileriyle <gülüyor> yine <çılgınsın>. komşuları <gülüyor> şeyini kazanacak. Bir gün ben çağır da biz de gelelim. Hazır. Ben mangalın üstünde fasulye falan pişirsem. Bir gün çağır da biz de gelelim. Ay çok güzel olur ya. <gülüyor> Bu dürtmezsen <gülüyor> ya çok güzelmiş bu bant yayında arada camlar yok ya, ya ben sürekli bir bizim Fahri'le yani. normalde de A stüdyosunda aramızda cam ama yok ama Kimse kimseyi dürtmüyor mesafe var evet mesafeler var mesafe o yüzden olduğu için arada dokunasım geliyor ne yalan söyleyeyim bu kadar yakınında bulunca size çok güzel çok güzel, çok güzel. ben günü ilk mangal partisini yapacağım senenin başında Beni de çağırır mısın? Hayır? Çağıracağım ama mangalın üstüne tencereyi koyup Sevgili türlü tencere. yapacağım. Şu an yemeğine dokunuyorlar. Sıkıcı. Evet, sıkıcı yemek. Evet. Niye türlü canım? Çok güzel. Sebzeli tamam, mi? Tamam gel etli o zaman. Mi? Partime gel. Etli yapacaksın değil mi? Sebzeli ya. Siz gittikten sonra da ola etleri mangalın üstüne yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim ben türlüyü çok severim. Sen neyi seversin Ege? Ben Kökçe'yi çok severim. Hmm, ne kadar güzel Ben köfteyi de severim. Siz de sevdiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hayır ee... doğum günü haberini ben çok bölmek istemiyorum ama şu demin mangal hareketi yaptın ya benim kafam çok karıştı. Adam da mangal gibi yürek çünkü ister yaptım Çünkü kendi kendime, bu kendi kendime karıştırdım. Bu çünkü insanın kalbinin ölçüsü müydü yoksa evet. insanın çorap alırken ayağının ölçüsünü veren bir hareket miydi bu? Doğru. bir insan ayağı kalbine eşittir. O yüzden ha, şeyde doğru. Ha, onu ben de. Öyle eşit mi onlar? Hı -hı. Aynı yumrukla ölçülüyor çünkü. Onu o şekil tam olarak bilmiyorum. Yani çorap alırken eline sokuyorsun falan da. Eline hayır, eline çorabı ediyorsun. mesela alırken şeyden Hı. çorapçıdan evet. alıyorsun ya bu bana oldu mu olmadı mı? Çünkü eskiden olmaz o mı diye. Eskiden e, o e, numaralar numara işte eskiden o kadar yazmıyordu. Ben hatırlıyorum böyle Az yumrukla ölçüyordu. Yazıyor. <gülüyor> silik silik yazarlardı. Yazıyor <gülüyor> Tamam abi, ben ne yapıyorsun etik, eline mi ben mi çorapçıdan çorap alıyorum. Tamam abi, size hep özel mi? kesim çoraplar geliyor, tamam? Özel kesim değil, özel dikim. Tamam abi. Ee, o da o da doğru. Tamam abi. Ee, öz dikim. Tamam niye sinirleniyorsun canım? Öz dikim yaptım. E ne bana öyle kumaş bir aldım, öz dikim yaptım. Bakın şöyle bir şey yokmuş gibi. Var ya çocuklar. Tamam. Beş abi. defa yaptım aynı espriyi. Ne bir tepki, <gülüyor> ne bir kahkaha, ne <gülüyor> bir kınama. İnkar, ne, ne dedin? ]mış. Yok artık yapmıyorum. Dinleyicilerimiz Oğlum, gereken notu. Duymuyoruz. Dinleyicilerimiz beğenmiş veya beğenmemişlerdir. Artık takdir onları. Bir şey sorabilir miyim Oktay? Artık Buyurun yani Lütfen be. cevabını istiyorum. Çorap alırken elimizi ne yapıyoruz? Yumruk yapıyoruz. Evet. O çorabın başparmağın parmağının uzanacağı en uç tarafla evet. topuk tarafını evet. böyle gerdiriyorsun. Evet. Ama topuk tarafından. Ondan sonra eğer o yumruğunu... Kapsarsa kaplıyorsa K kapsarsa karoserde mi yapıyoruz bunu? <gülüyor> kapsarsa o çorap senin ayağını olur demekmiş. Ha, mış. Sen buradaki cümledeki gramer hatalarını değil, bilgis hatalarını düzelt. <gülüyor> ama şey anlam doğru yani. Git çorabı al diyorsun Hiç denemediniz mi bunu? Hiç denemedim. Onun yerine hafifçe ayağını kaldır bükerek. Çorapma şöyle bir göz kararıyla bak. İlla emin olacaksın. Yani hiçbir şekilde orada bir Çorakçı'da ifade yazmıyorsun. çıkarıp şey mi yapacaksın? Çıkarmadan canım ayakkabıyla az çok tahmin ediyorsundur. Ayağını, Ayağını... bükmek ne demek? Kaldıracaksın kendine doğru. Dümdük değil de balerin gibi. Değişik Türkçe yapıları, değişik anlayışlar. Ve Son ayak bükücü. E, ve evet, teşekkür ediyorum. Ben şu kutlamaya geçeyim. Lütfen Vallahi kutlamalar. Şimdi ne e, kutluyoruz e, merak ediyorum. Bir Amerika'da Georgina Harwood. Georgina. Üniversite ismi mi bu. Georgina. Ismi. Doğum günü geliyor Georgina. Kaç yaşına geldi? 100 yaşına girdi kendisi. E, ne olacak, 100 yaşının yaptı. tamam evet yuvarlak güzel bir şey ben de 40'a girdim hiç abartmadım yani o da çok önemli bir yaş ha, Ege yani 40 ayrı 100 çım, ayrı çım, çım, çım. ben şu anda eleştirildiğim için davula hiç yeltenmedim ya. 40 yani, bence 100'den daha önemli bir yaş e, zaten şey diye de her yaş için öyle bir şey var ya hayat 40'ında başlar hayat 50'sinde başlar ne hepsi yüzü kapsıyor bunları e, tamam, hayat 100'ünde başlar Kaç diye defa de Georgina ablamız da öyle söylüyor hakikaten abla gencecik görünümüyle adeta rakiplerine çok fazla da rakibi olduğunu zannetmiyorum Anladım. ama rakiplerimin dünyanın en yaşlı teker insanı teker düşmeşine 100 yaşına girdiği evet, için haber, işte. haber olmasını haber olmasının şeyi serbest dalışla kutlamış bunu dalış mı atlayış yani dalış dediğim gökyüzünden aşağı doğru atladığın zaman serbest dalış diyoruz ya buna bir yere dalıyorsun ha, göğe dalış yere dalıyorsun, yere dalıyorsun. Yere dalıyorsun. direkt dalıyormuş George'un niye abi. atlayış değil dalış o Skydive dive diyorlar ya, değil mi skydiving deniyor ya evet orada türkçemizi ingilizcenize tek başına attım helal olsun vallahi tek başına attıysan vallahi tek bir eğitmenle birlikte uçaktan atlamıştım ama hani eğitmene bağlıyorlar ya Yepa! ama en uyduru gerçi ona da helal olsun ya egeciğim sen bir 100 yaşına gel tamam, tamam. Mı? önce onu başar evet. ben Ondan sırf sonra bu inşa işin beni 100 yaşına, 100 yaşına kadar yaşatsın ya. ya. sen 40 yaşında yapsana bunu ege 40, 40 yaşında mı 40'ında yapamaz bu ya 50 yaşında artist artist konuşuyor abi sporlarıyla şeyi yok değil mi benim beynimde tümör var ben öyle şeyler yapamam ha Bak daha birinci dakikadan. Çocukken pek öyle adrenalin. Adren, Aa çocukken hep adrenalin. Mesela bir tane bana örnek verir misin? <gülüyor> Uzun eşek, efendim koşmaca, kalepeden atlamaca. Bunlar her adrenalin. Vallahi andere, doğru. Adrenalin, adrenalin, adrenalin. Ama Bak yani kendi konumuzdaki kendi, kendi nasıl şey, vallahi lütfen ya. Yani. <gülüyor> kendi bir, davulunu bir şey, kendi Bir karara, bir karara bağlayalım. Tamam. Kimse kendi eee esprisine double çalmasın. Flip e, e, flash yapmasın. Tamam. Rica ediyoruz bunu. Eğitmenle birlikte uçaktan atladı hanefendi. Eğitmen e, ölmüş. Eğitmen yok, ölmemiş. E, i̇lk atlayışını 2007 yılında 90 kaç ediyor? 2. 92 yaşındayken yaptı bayan bayan dedim. Bayan, o zaman bayan, gene, bayan esprisi e canım, gene esprisi kalmadı. Gene esprisi kalmadı. 92'de yapmış zaten yüzücü de yapmasından ne çıkacaktı yani? Yalnız bugün de bir e, kafes içinde köpek balıklarının yanına inerek orada yüzdü. Buna ne diyeceksin Ege? Burada herhalde bu olayın espri olmaktan çıkışı bir kelimeye bakıyor, kafes içinde. Ben de kafes içinde aslanlara bakmıştım hayvanat bahçesinde, kafes içinde kaplanlara yaklaşmıştım. Ege var ya ne kadar hassissin ya, yüz yaşında kadını kıskanıyorsun ya, tek ne kadar şey. hassissin ya, yüz yaşında kadar yaşaması kafes Hasist içinde kayaçan ya, ya kafes içinde köpek balığında yüz esprisini bana söyler misin? Kafes içinde, sen kafes içinde. Çok heyecanlı Tabii bir şey, ya. Ya. çok sen... heyecanlı bir şey bence. Ben sana Abi söylüyorum işte. bu şey, bir ben... espri mi sana göre bilmiyorum ama. Mesela güzel denizde yüzmeyi ben de çok seviyorum. O heyecan verici de köpek balığı giriyor köpek... tınk. Köpek... Kafes ölmezde de var ya <gülüyor> köpek balığı seni yiyecek değil, değil ya köpek balığı gibi bir hayvanı yakından görme şansın oluyor. İşte aynısını söyledim ben kaplanla kafes içinde kaplanla yüzmedim de yürüdüm önünde yürüdüm. Kafes içinde file ben İzmir'de adatmıştım. Ardenali'nden adat dedi Ardenali kendine şey yapmaya çalışıyor Vallahi çok ayıp birincisi. ikincisi ben belgeselde seyrettim. O kafeslerini ne hale getiriyor o köpek balıkları biliyor musun? Ham hum, hum Yani hiç öyle zannettiğin gibi son derece güvenlikli bir ortamda. Bir de 100 yaşında sen tüple dalacak halde mi olacaksın şu ciğerlerle? Belki Peki. her yerde tüple yaşayacağım. <gülüyor> Neden inanmıyorsunuz ona? Peki file binmek? File hayatta binmem. Ama çıplak biniyorsun. Yani fil çıplakken biliyorsun ha, çıplaklıkla onu cezbetmeye mi çalışıyorsun? Hayır. Da? Yani fil, çıplak, çıplak fil. Hayır, öyle, hayır hayır öyle zincir zincir falan çekiyorlar. Şey Bazı fillerde çok acıklı bir görüntü canım, oluyor uzak da. Doğuda, öyle bir şey yok. Yani, Uzakta şey yapıyorlar işte o Tayland'da, Tayland'da. İşte yok, onlar Vietnam'da. zincirli oluyor çok. Yok zincirli değil ya bildiğin yekten. Böyle otobüs durakları gibi şey var. Merdivenle çıkıyorsun. Oraya yanaştırıyorlar. File binmek sana heyecan verir mi? Hayır vermez filebinle. Sen ne kadar şey bir adam fili. Peki ya. soruyorum. Kuş adasında deveye binmek size heyecan verir mi? <gülüyor> Bakayım. Özellikle bana... Alman turistler sıra bekliyorsun orada? 40 euro <gülüyor> veriyorsun. Devenin tepesine deve çıkıyorsun. Fotoğrafın <gülüyor> çekiliyor, iniyorsun. Deve iyi kötü gördüğümüz bir hayvan. Yani ülkemizde olduğu için ama ben, bir ben fili, fili de çok gördüm. Ya hayvanat bahçesi dışında gördün mü canım? Nerede ya gördün deve fili, suya <gülüyor> Gerçi evet. öbürleri de çok serbest gezen develer değil ya. Serbest gezen hayvan. Yani üstüne bindiren hani kedi, hayvan zaten gibi. bir işkence görmüştür. Yazıktır file ya. Doğru ya. Hayvan hakları savunucusu Ege Kayacan burada kesin. çok daha duyarlı. Yok doğal rahatlar. ortamlarında olup üstüne binme imkanı sağlayan yerler var. Yok. Doğal ortamda kim kimin üstüne Güney binler Afrika'da belli şeydi. olmaz orada. O yüzden öyle bir e, çok Hiç mutlu öyle... olan filler de var. Gel buyur bin Benim beraber gizelim falan diye. <gülüyor> tamam o zaman şöyle bir toparlayalım da. Şu Georgina Hanım'ın doğum günü bir uzun kez daha... Uzun ömürler diliyoruz. Evet. Zaten vermiş. Uzun ömürleri var zaten. Uzun ömür dışında... Olsun. Hepimizi gömsün Hiçbir inşallah. şeyine de özenmediğimizi <gülüyor> bir kez daha söyleyeyim. O zaman doğum günü şarkısıyla o zaman ona şey yapalım. O zaman evet, everybody Yok be öyle değil canım. Yok, Mr. Ya, President Fire'd, şey var ya... Hayır yaptırmıyorsun ya? ya. Tamam özür dilerim. Buyurun. Buyur fire. Happy birthday to you. Happy birthday <gülüyor> to you lütfen <gülüyor> happy birthday <gülüyor> mrs georgina <gülüyor> happy birthday to you <gülüyor> Modern sabahlar Modern sabahlar Modern Sabahlar 103.4 Radyo Modern Sabahlar devam ediyor. Cuma sabahından hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Band'tan yayınlandığımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünyanın ne bir, nasıl bir halde olduğunu bilmiyoruz. Ama her şeyin güzel olduğunu, yolunda olduğunu düşünerek, buna inanarak devam ediyoruz. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim de band yayını da bu kadar söyleyen bir başka band yayını da yoktur yani. Bu bir ilk. E ben çok korkuyorum ya bu şeyden. Her yani zaman her şey canlı olabilir. olan program arada bir bant olunca bunu söylemek bir lazım. Bir de biz o hakkımızı şeyde kullanmıyoruz ya, hayır. Neyde? Şu anda canlı yayındayız falan demiyoruz ya yayında. O yüzden banttan olduğu zaman onun bir bize, bir şey bize göre oluyor. bir haber değeri var. Umarız ki dinleyicilerimize yani göre anladım. de bir haber değeri vardır. Sıkılmıyorlardır efendim, başınızı beyalım diyoruz. Ve, e, Dilersen, evet. Faça haberleriyle geldin gene. Faça, yine faça haberini getirdim size, dilerseniz ona bakalım. Evet, façeden enal oluyor. Façede. Bu arada, Aramızda gelmiş façede şey... olan bir tek ege var. Ege façede neler oluyor? What's going on on façede? Valla façede en son e, gene 1 milyon kişi bulabilirim diyen birkaç arkadaşın grubuna katıldım. Olamadık ama e, çabalarımız sürüyor. Bu arada modern sabahların Façe sayfasına da e, davet ediyoruz dinleyicilerimiz. Pek kullanmıyoruz o sayfayı ama yani... 10 bine açtı. Hakikaten açtık mı? Sevenler, beğenenler, sevenlere, beğenenlere teşekkürler evet. diyoruz. Modern Sabahlar <gülüyor> sayfası Gelenlere gülenlere teşekkür ediyoruz. Hem Modern Sabahlar sayfası var, bir de Modern Sabahlar grubu var. İkisine de e, dinleyicilerimizi davet edelim buradan. Neye davet Nereden davet peki? ettiğimizi bir kere daha hatırlatayım faça, ben. Faça, Faça, Faça dünyada e, yani orijinal diliyle okursak Facebook ama e, bizim üçümüzün anlayacağı şekilde... Façe. Façe bazıları face diyor. Hiç manansız. FaZe diye bir façedir. şey mi kaldı? Façe'dir onun aslında. Façe de dünyada en fazla takip edilen kişi de bir sıralama değişikliği söz konusu. Liderliği. Eskisi kimdi? Ee, eski, eskisi Shakira iken şu anda Şakirayken. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Aa, tam zıtlına yapıyorlar. Çünkü Shakira'nın beyi kim? Şakira'nın beyi, beyi Pique. Pique nerede oynuyor? Pique nerede oynuyor? Bir Barça. Takım. Barça. Barça yani, Barça yani Barça bir faça. Ona. Pique barçaladı. barçaladı. Barça da oynuyor. Faça'da de sayfası var. Barça'nın en güçlü rakibi kim? Kim? Real Madrid. Real, Real Madrid'in şey oyuncusu kim? Pimli. Faça mi? <gülüyor> <Ya> Ronaldo. <gülüyor> Ronaldo evet. Aman Ege yani bak hepsi bunlar zannedersin ki tesadüf. Ama tamamen birileri düğmeye bastı ve birileri ortalığı Dengeler karıştırmak değişti. için elinden gelip bak yalnız bugün de dikkat ettiyseniz 20 Mart güneş tutulması sence bunlar tesadüf mü hayır yoksa birileri düğmeye bastı mı birileri <gülüyor> düğmeye <bastın> mı? <gülüyor> bastı mı bastı Bastı. peki bir şey sorayım <gülüyor> buyurun ee... ile ilgili mi çünkü ben Faça ile ilgili sorular alıyorum tamam Façeli kurucusu neydi adını unuttum zuckerberg, zuckerberg. siz zuckerberg olsaydınız evet. şey, orada şart koşar mıydınız façıya giren herkes ilk beni takip edecek. Yoksa. Beni zaten, takip etmiyor musun? Benle arkadaş kapatırım o zaman diyor. E, öyle bir imkanı var zaten. İsterse yapabilir tabii, değil tabii mi? Tabii ki isterse elinin altında. Bütün herkesin sayfasını girip bakıyormuş ben ya. Ben Mark'ın öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Zuckerberg. Ziggy Mark. Mark'tan bahsediyorsun. Ee, ben de çok efendi adam. Hiç sormuyorsunuz. Yani. façede en çok takip edilen kişi 30 yaşındaki bu Ronaldo futbolcusunun e, kaç milyon takipçisi oldu? Kaç olduğunu? milyon takip? Ama ne olacak Ama işte ne olacak Bizim hakikaten. 10 bin takipçimiz varsa façede Olsun bunun, 15 bin. Bunun 10-15 <gülüyor> olsun. Yani biraz daha popüler diye diyorum yoksa. Aslında çok yaklaştınız. 107 milyon takipçisi var. Normal. E, normal. Ronaldo'nun. Şöyle bir hesaplayınca çok normal yani. Yani parasına göre oranlar... Bir de parayla almıştır onu. Çünkü çok orada hayır, hayır. uyduruk hesap var. Şimdi Adam milyonlarca euro para almıyor mu? Ya bak. Aldanın bir milyon eurosunu verse milyonlarca takipçi şey alır. O takipçi alır. parasına göre yapılıyor işte bak. Üçümüzün parasını topla. Tamam. 10 bin karşılığında 10 bin takipçimiz var. Evet. Modern sabahların takipçisi. Bir şey paçaları. sorabilir miyim? Ben en başından... Ronaldo'nunkini topla bizim paramızın kaç katı olduğunu düşün. 10 <gülüyor> bini kaçta çarpman lazım? Yani biz o zaman Ronaldo'nun evet. parasının 107 milyon bölü 10 bin diyeceğiz. Evet. Ondan sonra çıkan rakam, bizde olması gereken rakam. rakam. Bir de adamın parasını hesaplayıp bizde olmayan o parayı kimden isteyeceğiz biz bunu? Giderim. Zuckerberg'de Zuckerberg'den gider isterim abi. Bunların bu konuşmalarınızın son bir dakika <gülüyor> yaptığınız konuşmaların hepsi bir soru. Ya ulaşmak için değil mi? Hayır bir hani cevabı. Parayı kimden alacağız? Parayı, parayı kimden parayı, alacağız? Kimden bizi eleştiriyorsun de. ama bu parayı sen de alacaksın. Eleştirmiyorum ben anlamaya çalışıyorum. Yani ya sen hiç al sen, al sen paralı. Sorusu, YGS'den çıktı insanlar geçen Çünkü demin Fahay şey şey yaptı. E, onun para, bizim paramızı topla. Onun kaç katı diye bitti deminki konuşması mesela. Ya, onun parası bizim tersten, parası bak, kaç ben, katı. Şimdi ondan. Tersten, tersten dediğim tümden geliyor. şimdi. Ronaldo'nun kaç parası var? Bilmiyorum onu yani takipçisi zorsan bilirim de. Kaç parası var? Ee, onu bilmiyorum yani kaç takipçisi olsan onu Ne kadar vardır bilir. sence? <gülüyor> tamam böyle sorarsan <gülüyor> onu bilirim. Abi e, bir 20 doları vardı en son. 20 doları çık, var. Çıktı. Ee, cüzdanından çık, bahsediyorum ben. Yok yok canım çık. totalde ne kadar? Bankalarda 20 dolar var bir de 200 milyon eurosu falan vardır değil mi? Var evet. Bir, var. Zaten euro olarak tutuyorum 200 ben 200 milyon euro diyelim mi? Hatta şöyle diyeyim tam rakam veriyorum. 214 bir, milyon euro. Doğru mu? Doğru. Doğru. Doğru. Bu da bu kadar zamanda futbolculuktan oradan buradan falandan, filandan kazandı. Dükkandan mülkans. Bir de takıla, takılar da, var. Şimdi, takılar takıları var. var. Neyden takıları var ya? İşte, takımlara de, geliyor. Çok çok Takıma girdiği zaman alır. takı takarlar takı, ya müzaoterimi. Geliyor. Ha, tabii tabii her takımde işte. Takıları takım var onun var, de, tutuyor. 100 görünümlü var. Tamam şimdi onu Onları da dahil edeceğiz mi? Evet Yani hepsi 214 <gülüyor> <tamam>. milyon <gülüyor> euro tamam. nakitte şu anda tamam. an bahsettiğim tamam. şey. 214 milyon €'su olan adamın 107 milyon takipçisi var takipçi başına ne kadar? Hesabı kolay. 2 euro. Şimdi doğru mu? Doğru. Doğru. Bizim kaç takipçimiz var? 10 10.000. Tamam. Kaç euro'yla takipçi olması lazım? 2 <gülüyor> ile çarpmamızın olması lazım. Evet. <gülüyor> 20.000 <bin> euro. <gülüyor> 20.000 euro tamam. x 3 de hani yuvarlak olsun. 60.000 <gülüyor> bin bin. lira para. Nerede bir para abi? Tüm <gülüyor> ben şey bilmiyorum ki ben. Bizim paramıza ulaşmak için bu para nereden geldiye bakıyorum. Paça hesabından gelen para bölünüyor diye düşünüyorum. E, bölünüyor çarpılıyor canım. mu? E tabi canım 214 milyon euronun karşılığı 107 milyon, 107 milyon olsa, ise e, 10 bin e, takipçinin, takipçinin karşılığı, karı, karşılığı kaç paradır 20 bin, 20 20 bin euro ama 3 ile çarptı e, Türk lirasına tamam. çevirdim yani. E, yani Sen çarptın Biz 60 tamam, Bizim ha. 60 bin liramız olması lazım şu anda O para nerede abi Nerede o para ben bunun hesabını ben sorarım kusura bakmayın arkadaşlar. Kimsenin de sormaya hakkı yok. Abi o zaman derler böyle... ki senin kendi hesabın nerede derler. Demek ki o para bende olmaz. Şu anda, bana, ben, şu anda ben sizin arkanızdayım. Bana böyle tane tane anlatım. Anlıyorsun o zaman. Ben her, o zaman anlıyorum zaten işte. Yani. O zaman anlıyorum. Yani biz paramızın peşindeyiz. Yoksa başka şeylerin peşinde değiliz. Peki Shakira. Değil Şakira'nın Şakira. da 107 milyon takipçisi varmış. Yani bir kişi ne kadar sıralamayı değiştiriyor evet, Onun da 214. Mi? 107 milyon 96 bin 356. Şakir'ının 107 milyon 87 bin 100. Ben kişi, o kadar, o kadar parası olduğunu bilmiyordum ben Şakir'ın <gülüyor> Düşün doğrusu ama yok, <gülüyor> güzel şarkıları var şey, tabi de. Şakir'i sen takip ediyor musun? Hayır takip etmiyorum. Ben bugün itibariyle Şakir'i takip etmeni istiyorum ve modern sabahlar takip tak. Sana sorsalar bir tarafta Şakira bir tarafta Ronaldo. Kimi takip eder? takip ederim. Sen o Çünkü en azından whenever whenever. Yani ikiyi takip edersin. Bir tanesini seçmek mıyım çünkü Şark. ikisi de benim için çok değerli. Tamam kişiler. yani hangisi? Faca'da mı? Ya Facedi ya Shakira ya onları onlar al. Shakira, Shakira. Ben de Shakira diyorum. Üç evetli uğurluyoruz Shakira'yı. <gülüyor> 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Cuma Sabahında Bant Yeni'yle devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın diyoruz ve geçmişin gündemine dönüyoruz. Geçmiş dediğimiz iki gün öncesinin. Bir şey soracağım. Öncesinin, Yeni buyurun. saat oldu mu? Oldu. İçimden demek ki sayma yeteneğim henüz o kadar gelişmedi. Bir 15-20 dakika sonra 35 bin yılda bir gerçekleşecek bir olay olan güneş tutulmasını da izleyebilir dinleyicilerimiz. Hatırlatalım. Biz bunu salı günü yaptığımız yayından hatırlatıyoruz. Ee, siz artık hani biraz lütfen yani şey yapın. düşen Kaç yaparım. gündür hatırlatıyorum ha, yani. durumuna düşüyoruz yani şu an. Alın istecamınızı alırsınız, kalite güneş gözlüğünüzü mü alırsınız, kolor mi alırsınız. Şu anda bir insanın bir bardağı tutup da işlemesi zaten 5 dakika maksimum o da. neyle isteyeceksiniz? Efendim bazısı en güzel bunu mumla yaparlar. Mumla isteyilebilir, ee, çakmakla isteyilebilir. Bir istiyorsun? mangal yakmayla istenebilir. Ee, kupa çekilebilir. Kupa çekilinilebilir Valla ben de bir şeyler söyleyeyim diyorum ama hepsini söylediniz siz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güneş tutulması konusunu az önce kapat. Az önce. <gülüyor> Ay Ege'nin boğazında kaldı sevgili dinleyiciler. Ne olduğunu söyleyemiz. kalacağına Boğazımda kalsın diyoruz. Aman diyoruz. Kimselere e, Ege'cim nazar değiyor. Valla e, şey yapıyorum. Bir de bizi o kadar uyardın. Çay içerken aman kupalarınıza dikkat edin. Bilmem ne yapalım. Masaya vurmayınız. Kupaya dikkat edeceğini biraz içeriye Yalnız yazılı Doğru. konuştu Fahir Fark ettin mi Ege yazılı konuştu değil mi? Masaya vurmayınız dedi <gülüyor> Yani bize öyle sanki böyle yazmış gibi Fahir sen elinde bir klasörle duruyorsun İstersen o klasörü aç Açıyorum Faşırt diye açtım Keykla yani ee, keyif klasöründen e, bu bakalım keyif hangisi çipti e, Sadece keyifli haberlere yer veriyoruz. E, dolayısıyla da bu keyiften siz de neden nasibinizi almayasınız? Haydi radyolarınızın başına sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Keyfonema, keyften demalananlar. Bir daha söyle. Keyfonema, çok güzelmiş ya Hakikaten programımızın çizik en var güzel... mı arada? Alt çizgi. O İlk başlarda var. aldığım için orta çizgi var. <gülüyor> Bayfanema'da bu hafta çok önemli bir konuyu hepinizin çok sevdiği özellikle Ege'nin çok sevdiği benim hiç haberim olmayan çok değerli bir animasyondan bahsedeceğiz bugün Frozen. Frozen diye geçen yani Karlar ülkesi Türkçesi. Karlar ülkesinde orada iki tane Melek Yavuzlar kimler bunlar? Elsa ile neydi Elsa? Hadi Ege kaç kere izledin nasıl cevaplayıyorsunuz? Ne bileyim kapıyı çalarken Elsa diyor da öbür ismini hatırlamıyorum. Birisi birini oynuyor birisi birini oynuyor. Onlar çizgi film, kimse kimseyi oynamıyor. Hayır, yani... Hayır. Alinle Selin'den bahsediyor. Ha de aynı kişi oynuyorlar canım. Hangisi herkes Elza mı? Elza, ha, Orada tek, olan Elza. tek Kahraman mı var? Diğeri Yancı mı? Yani bence tek Kahraman var. Yani o sihirbaz olan kız, hmm. sihirbaz dediğim buzlara hükmeden kız. Öbürü onun Yancısı. Anladım. O zaman. Ama hikaye diye... de aslında o büyücü kızı tekrar aileye katmak için öbür kızın hikayesi. Karışık durumda. Karışık. Var. Kaç kere izledin de? Sizin evde? Valla baştan sona izleme ayrı. Sadece şarkıları izleme ayrı. Şarkısı ha, neydi onun? Bölüm bölüm bölüm de izlenebiliyor yani. Tabii. Ha. Şarkısı neydi? Biraz mırıldanabilir misin bize? Gitarın da yanında. Tabii ki. Bir dakika. Kaldırma, kaldırma. Kaldıramıyorum. Kaldırma. Kaldırma. Türkçemize çevrilmişti çünkü biliyorsun Ege yabancı müzikleri Türkçe söz yazmakta bir üstat. Leditgo'ya. Leditgo evet. Let it go. Let go, nana, Siz Türkçe nana, mi izliyorsunuz nana, evde? E tabi, Türkçe, Fransızca ve İngilizce olmak üzere değişik versiyonlarını dinliyor ve izliyoruz. Ne olmuş Frozen dünyasında? E, Frozen dünyasında dünya genelinde 1 milyon 275 milyon dolar hasılat yapan Frozen'un ikinci filmi geliyor. Hadi sana müjde aynı filmi 1500 defa seyretmekten kurtarıyorsunuz kendinizi. İki filmi 3000 kere seyredeceksin. Valla bilmiyorum. Ben artık Elza'nın e, kimliğini tam anlamıyla yaşayacağı bir film olacağını düşünüyorum. Frozen'ın. Elza her şeyi donduran kız, değil mi? Elza her şeyi donduran kız. Onunla ilgili ana değişik Yorumlar. Ana kardeşi. Ha doğru. Peki yaşları değişiyor mu? Mesela ikinci filmde Elza daha büyük mi? olacak. Evet büyük hayır, ihtimalle. Hayır. Bilmiyorum Yok, ne zaman olacağını da. Öyle film... sabit mi yani yaşlar? Yaşlar sabit. Ne zaman bari çekiliyormuş film? Geliyormuş. Valla eee... Canım çizgi filmde yaşlanma diye bir şey yok ki. İstediğin zaman çekersin. Bart Simpson'a bakarsan 45 i̇şte, yaşında olması lazım. Hayır iki fraksiyon var ya bir o var bir de yaşlanan şeyler var. Ha bu hiç yaşlanmıyor. İlk Diziler filmden var. 15 gün sonra belki macera başlayacak. Ya biliyorsunuz bu... değil mi filmle ilgilisi hiç okudunuz mu onları? Bilemeyeceğiz yani yani bir, küçük, bir küçük okuma yapmıştım ve fakat senden dinlemek ayrı zevk gelir bana. Frozen'daki hikayenin üstü kapalı bir e, cinsel yönelimini ifşa etme filmi olduğunu söyleyenler var kamahtun yaşıyorlar kim ve bazı insanlar öyle okumlamışlar filmi öyle hmm. okumlamalar her zaman oluyor zaten şöyle evet. bir şey işte bu Elsa diye bir kız var bir kralın evet. iki tane kızı var bir küçük büyük olan ellerinden öper Elsa. Tamam. Elsa'nın buzlara hükmetme gibi bir gücü var. Ne demek hükmetmek? Kardan seni onu donduruyor, yerleri donduruyor. Oradan saçak yapıyor. Öbürden kardan adam yapıyor. Canavar şekil, yapıyor. Şekil verebiliyor. Falan. Yürüdüğü yere böyle işte buzdan şato yapıyor falan filan. Çok güçlü. Canavar yaptığı güç. zaman canavar canlı mı oluyor? Canlı Yoksa? oluyor. Ha öyle mi? Tabii. Sven'i falan böyle savurdu. Ya dediğimiz... bizi, bizi iki tane evet. saf adam olarak bu konuda böyle, böyle yani. ağzımıza çıkartıyor. Anla... Sen ne diyorsam inanacağız iki yani. Anlattığım şeyler de zaten <gülüyor> tam safı anlatacak. Bir vurmuş canavar <gülüyor> uçurmuş. <gülüyor> Şimdi böyle bir tamam. güçleri var bunun. Kardeşiyle bir gün oynarken bunlar evet. Kardan Adam Yapalım mı filmin diğer şarkılarından bir tanesi. Tamam. Kardan Adam Yapalım mı? havuç takalım mı? Üçüyor mu havada? Şapkıyı giydir başına. O mu? benzer. Bunlar şimdi küçük kardeş, bunlar daha ufacıkken küçük kardeş ablasının Kralın kızıyam diyenler değil mi kralın bunlar? Kralın kızı. Prenses olmak için herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Kralın kızıyam diyor ikisi de. Evet. Bunlar e, ablasının bu sihirli güçleriyle oynuyor. İşte ablası yerleri buz yapıyor, bu kayıyor falan. işte kar tüm yapıyor tamam. falan filan atlıyor oradan. Eğlenceli atlıyor. dakikalar. Bunlar bir gün oynarken bu kardeşin aman düşüyorum derken elinden böyle buz ışını gibi bir şey atıyor. O da onu kurtaracakken başına geliyor, kız yaralanıyor. Aa Sonra şey. bunlar gidiyorlar. Görünmez kaza ve nazar. Nazar. İşte bu yabancılarda nazar teknolojisi yok ya. Bu arada filmin orijinaliyle ile Türkçesi arasında şöyle bir bence çok dramatik bir fark var. Orijinalinde bu anne baba geliyor. Kardeşini alıyor kucağına. Anne anne ne oldu sana falan filan diye bağırırken. Anası babası geliyor. Türkçesinde şey diyor. Eza gene ne yaptın diyor. Orijinalinde. <gülüyor> orijinalinde Eza ne yaptın diyor. O kadar büyük fark ki yani. Bence e, bu filmi yani Türk izleyicisi için gidişatını değiştiren bir şey. Neyse o kız bayılmış bunlar trollere gidiyorlar trollerdi bunlar iyi e troller falan internette falan bir şeyler yazıyorlar falan ondan sonra e diyorlar ki bu kızı biz iyileştiririz ama, ama bu olayı tamamen unuttururuz buna diyorlar ondan sonra babası da Elza'yı ee, sen bu gücünü herkesten gizlemek zorundasın. Tamam. Sana zarar gelir falan diye böyle şey yapıyor. Bir odaya kapatıyorlar ha eldivenler falan filan. Babası mı söylüyor bunu? Babası söylüyor. Peki babası Erzan'ın bu özelliğini biliyor mu daha önce? Biliyor, biliyor, biliyor tabi tabi. Şey ya. Türk, Türk babası biliyor. Gene ne yaptın dedi. <gülüyor> Ondan sonra bu kız hep kimliğini gizliyor falan filan. Sonra acıklı bir şarkı sırasında kardan adam yapalım bu şarkısının böyle bir enstrümantal kısmı var. Bunlar tamam. Yavaş yavaş büyüyorlar. İki kardeş birbirini hiç görmüyor. Elsa hep kapalı kapılar arkasında kimliğini gizlemekte uğraşırken anası, babası bir e, deniz yolculuğu sırasında gemi battı. Hoşça kal diyerek sulara gömülüyorlar. Sonra Ay ne travmatik. Tabii canım, orası şey da bir acıklı ya. yani. Hem de çok böyle müzik falan da acıklı yapmışlar orayı. Sonra eee Elsa'nın yaşı geliyor. Bu artık prenses mi olacak? Kraliçe olacak büyük kardeş olduğu için. Taç giyme töreninde insan içine çıkması lazım. Tamam. İşte o hani küreler veriyorlar, bir şeyler veriyorlar ya. Tamam. O sırada eldivenlerini çıkarması lazım. Onu gücünü de kontrol edemiyor o sırada. He. Ondan korkuyor falan, gerilim, merilim derken, işte çok anlatmayayım hikayesini. Bence güzel film zaten seyredim. Vallahi ben beş altı defa. Yani. Yani. Şimdi şey, beş altı defa izlenir. En başta da zaten şey, okumayı nasıl yapıyorlar, onu onu arayarak dinliyorsunuz. Ondan, ondan sonra işte o Taç gibi. Töreninde Anna'nın bence e, bir takım yanlış hareketlerinden dolayı bir gerilim oluyor. Bu kız sinirleniyor. Siniriyle de kendini kontrol edemiyor. Fışt diye böyle bir şey yapıyor. Eldiven de... çıkarıyor. Eldiven yanlışlıkla çıkıyor. Çıkıyor tamam. Nereye gidiyorsun sen falan derken elini tutarken bu sıyrılıyor falan. Bir, yeter be dediği anda yerde böyle fışt fışt diye buzdan sivri sivri dikenler Buzdan çıkıyor. çıkıyor. Buzdan kazıklar çıkıyor. Buzdan kazıkları önce. git dikit oluyor. Anam anam anam falan diye millet korkuyor. Büyücü bu büyücü diye bu şey yapıyorlar. Bu siniriyle bastığı yerleri dondurarak bütün şehri buza kesiyor. Tamam. Dağlara kaçıyor. Ve doğal gaz yok o dönemde. Dağlara kaçtığında Heh. da Meşhur şarkı Aldırmayı Söylüyor. Aldırmayı söylerken de sözleri de hep bugüne kadar gizledim kendimi falan fıstık artık nelerlerse desinler umurunda değil kendim oldum gücümü farkındayım falan gibi bir şey yapıyor. Bir de şöyle bir yorum var. Ana biraz böyle aşk meraklısı erkekler merkekler. Elza'da öyle bir şey yok. O kendi başında takılıyor ve işte artık aldırma derken Lady bırak aman salla gitsin bundan sonra ben böyleyim gibi bir şeyin onu e, işte cinsel kimliğini ha, cinsel e, keşfedip ve şey diyor artık bana ne bugüne kadar hep sakladım ha. artık rahatlık gibi okuyalım. bir şey öyle okuyorlar Anladım. ben bir tane de bir canlandırma izledim Elza'yla ilgili o resmi bir şey miydi bilmiyorum bütün prensesleri yapmışlar bu Disney'ın prensesleri, Sindirella, Pamuk Prenses. Sindirella da bu arada gösterimde olan bir evet film bu haftalarda. Onlar hepsi aman prensler, prenslerin hastasıyız falan diyorlar. da şey diyor. Ne gerek var ya prense falan gibi böyle bir konuşması var. E tamam, o zaman o yani. O da yani bir başka canım, çok güzelmiş. O da bakış açısı canım yani çok güzelmiş. Yani. İşte bence. böyle. Demek yavuğa yukarıya yani Ayakları, üzerin, de, ayakları evet. üzerinde evet. durabilen bir erkeksiz var olan biz evet. Disney kadın karakteri çok az. Bunun Tinkerbell'den başka, şeylere de yorum... başka yoktu. Yani illa kasarsan bir sürü şeye yorumlayabilirsin yani. Ama güzel anlattın BG Çok. Peki Bu kadar şey, şey seyretsen... <gülüyor> Bu kadar Vallahi gidip seyredersin. Ege bir özelliği var mı? Kardeşinin hiçbir özelliği yok. Biraz yani şaşkın diyebiliriz. İşte ona o Erkek güç. derisi bile Demek desem yani yeridir. Elza'ya o güç bahsedildiği zaman o gücü e, elinde tutan kişinin sorumluluğu farklı olduğu için herhalde dertleri de farklı oluyor. Yani, yani o orada, yüzden de ondan da o aldırma şarkısını söylemiş olabilir. Yani şey benim var, ne, hep gizliyorum. Neden ama. bu hep görmesinler. Fark et babası da hep öyle şey. Ama sağdan soldan laf gelir kızım falan diye. Hmm. Tam anlamıyla işte bu indi e, inde dedikleri şey var ya. Hmm. Tam anlamıyla kapalı Peki, bu babası kız nasıl bir kral? kral? Babası Halkı iyi bir kral. Popüler mi? Sevilen bir kral mı? Vallahi sevilen bir kral. Şöyle %42 idi bunun desteği. Öyle mi? Tabi. En son seçimde ölmeden, önceki sonda daha doğrusu seçim yap yapılmıyor. Ama böyle da. bir de, bölünme de yok. Yani olarak hmm. halk hani ona oy vermese de kral olarak destekliyor. Sistemde destek onlar. Monarşi. Monarşi sistemi değil mi? Monarşi kullanıyor da seçim dediğine bakmayın o tamamen şey e, araştırma. Tabii canım. Yani o zaten orada kral, da, kral yani zaten her kral. monarşide araştırma Kralımız şirketleri de, var. Şöyle yapıyorlar işte, kralımızı giyotine göndermek ister miydiniz gibi? Anketlerle biliyordum. Sindirelli izlediniz sonuçta. mi? Sindirelli izlemedim ama isterseniz bir ara verelim ondan sonra tamam. Sindirelli. Çünkü Sindirelli ile ilgili benim de söyleyeceklerim var. Ona hep beraber. Tamam. Benim de söyleyeceğim. Sindirelli konusunda. Sindirelli ile ilgili. Sindirelli'de hepimiz Sinir biraz doluyuz. Yani. Evet, tamam. Modern sabahlar. Mo modern sabahlar. Bugün sabah 103 Haber Radyo Tonesi'niz Boner Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Uzun uzun Frozen konuştuk. Frozen 2'yi müjdeledik. Şimdi de bir başka gündem maddemiz olan Cinderella ile devam ediyoruz. Buyurun efendim. Vallahi Cinderella da e, filmi biliyorsun gösterimde şu anda. E, fahir Vallahi bilmiyorum ee, ne yalan söyleyeyim Nasıl takip ediyorsunuz onu da bilmiyorum Tebrik ediyorum sizi Yani şöyle ben filmi izlemek istiyorum ama biraz da korkuyorum evet. Yani çok çok yoğun kuyruklar oluyormuş, Çok yoğun detaylık varmış bu. Evet Cinderella'da ee, Animasyon mu gene? Yok, yok yok bu sefer gerçek Bildiğin düzden Bildiğin düzden film ee, Yani hem yönetmenini sevdiğimiz için hem işte Kim yönetiyor? Kenet Branagh yönetmiş Kenneth Branagh Kate Blanchett var. Ne, ne hangi rolü oynuyor bilmiyorum ama onlar herhalde kötü şey, kraliçedir. Kötü kraliçe olabilir evet. Kraliçe kötü kraliçe değil, yani. kötü ana var zaten onda kraliçe. Tamam yani kötü ya, krali... ana. Analı. analı. Analı, Pislik. Bir de şey oynuyor Starkların oğlunun adı hangisiydi? Jon Snow mu? Yok Rob. Rob. <gülüyor> Aa, Starklardan Rob prens, oynuyor. herhalde o. Game of Thrones'tan. Evet ee, o prens. Klasik hikayede prens. zaten bir tane prens var. Ee, ben çok izlemek istiyorum. Eğer sen. Şirken kız kardeşler nedir? Çirkin kız kardeşleri bilmiyorum ben şeyini e, izlemedim de ee, yani hikayede o ya. masalda çirkin kardeşler diye geçiyor ama o kadar da çirkin değiller normal fettan oluyorlar biraz. O çirkinliği kötü kalplikleriyle yani beraber geliyor ama falan. bir fettanlar yani normalde baksan sokakta çizgi filminde, şey dersin. Çizgi Aa. filminde hem kötü kalpliler hem çirkinler. Ha yok masallarda şeyler. Biraz fettanlar. Sokakta bakımlı. görsen de gerçekten hani dönüp e, vay be insanlar. Yani Cinderella'nın ee, belki de kıskançlıktan hikayeyi bize başka türlü aksettirmiş de olabilir. Çünkü Cinderella çok güzel. Öbürlerine Biz de hep onu kıskanıyor gibi. ağzından dinliyoruz. Bir evet. de olayı öbür taraftan dinlemek lazım. Ben zaten bu masalların tek taraflı anlatımına karşıyım. Bugüne kadar Olayları hep böyle oldu. Iki taraftan da dinleyeceksin. ile tarafından dinledik. Eyvallah. Bir de kız kardeşlerden dinleyelim. Analığından dinleyelim. Yani çizgi filminde bu Cinderella kulede fare besliyor. Yani şimdi bu analığı da Bundan tiksinmesinde neden tiksinsin yani? E sen evde fare bezdesen, bürgesi sana ne yapar? Beni hakikaten kuleye hapseder. Niye kuleye hapseder? Kapının önüne koyardık. gene kule iyi kapalı bir yer yani. Evet, yani doğru. İşte i̇nşallah o... güzeldir desindir Yani olmuştur. Çünkü ben, ben şeyden... böyle bazı çizgi filmlerde falan şey yapıyorum, hiç mutlu olmuyorum. Olmamış sonunu oluyor. Sonunu biliyorsun yokta. Belki aynı keyfi almayabilirsin. Hele filmde yani animasyon değil de çizgi film değil de filmde daha büyük risk var. Yani çünkü ben de sonunu biliyorduk. Seyredildi. Evet, o, o son yine... şey... Yok ya ben dedim bir ara bunlar kavuştu ya. Herhalde dedim orada Herhalde bir şey bu sefer vaatmayacak dedi. Ay Bu arada Titanic filmini izlemeyenlere de sonunu söylemiş olduk Aynen. çok ayıp oldu. Ya, vallahi çok ayıp ettik ama ben şey insan... Dinleyicilerimizden e, Twitter'dan Aliterasyon diye tanıdığımız dinleyicimiz de e, şöyle bir Twitter üstünden konuştum. O da Sevgili Ali diyelim o zaman. Onun da kızı var. Evet. Anne ile kız sinemaya girmişler. O da fellik fellik dolandı. Ne zaman bitecek la bu film falan diye böyle ha. tweetleri vardı. Öğrendiğim kadarıyla bir kere film güzelmiş. Ondan sonra bir de şey yapıyorlar ya şimdi Aynı hikayeyi 50 defa anlatmaktan Tiskinlik diyerek böyle bir Twistlerle bir taklalarla falan anlatıyorlar En son mesela şey geldi Alice geldi sertmiş miydiniz onu? Yo. Hiç Yo. beğenilmediğini ben 2 yazı okudum Ve ondan filmden Neden? soğudum de onun yönetmeni? O benim sevmediğim adam o, Tim, Burton. Burton. Tim Burton Tim Burton'un bir kadrolu oyuncusu var ya Johnny Depp Hı. Johnny Depp. Bunda da Helena Bonham Carter oynuyor evet. bu arada. Cinderella'da. Ha, Hadi abi. ya. Ha, yine bir şey. İsimlerin bir kısmını bilmiyor olabilirsiniz. Hiç üzülmeyi <gülüyor> Yine yani onu oradan bir şey. Ama Kenneth Branagh klasik çıtırdaki şey, şey yapmıştır yani. yani sevgili Kenneth değil mi? <gülüyor> klasik hikayeler artık millet baydı bunları bir takla attıralım diye. Mesela Alice'i hmm. bir alternatif evet, Alice diye anladım, yaptılar. Evet. Hatta Johnny Depp'e güzel rol verebilmek için normal klasik e, Alice Harikalar diyarında Hikayesinde hiç olmayan bir şapkacı var yani var da tavşanla çay içiyor bir o kadar görüyorsun şapkacıyı o kadar büyük karakter yapmışlar ki Johnny Depp oynayacak diye hmm. saçma sapan bir hikaye. İşte Öyle burada, bir burada da Helena Bonham ne oynuyor bilmiyorum ama fail biliyorsun aslında. Belki kötü anayı o oynar ya. Yok değil. Ee, Sen bana şeyler anlat. Sen isim tutamıyorum. Işte Fight Club'dan, Club'daki kız ya. Fight Ha Fight Club'daki şey kız mı diyorsun? Mara Singer mıydı? Aa tamam hmm. Lara o da Singer. Şeyinde. Marla. Ha, ha, Marla tamam. Singer. E, tamam biliyoruz. Ha, o işte da Tim Burton'ın şeydi değil Tim mi? Morton, Tim Burton Tim Burton'ın adı mı? Ben o kadından da Harry Potter'larda çok soğumuştum. Ay evet evet. Bir, e, yani karakterinden değil de oynadığı karakterden değil böyle bir, o karakteri tam şey yapamamış. Böyle biraz böyle çizgi Kotaramam filme çevirmiş diyorsun. gibi Tim Burton ha. filmi mi zannetti artık. Ne yaptı yani öyle bir şey oldu bir soğudum. Ondan birkaç endişem var bu Sindirella'yla ilgili ama şunu söyleyeceğim Ege. Eğer sen Alin'le gitmezsen biz beraber gidebiliriz Alin'le. Ee niye canım bir üçümüz gidelim en son matris. Üçümüz mü Sindirella'ya gidebiliriz? Hayır. E ne yapalım? <gülüyor> tamam <gülüyor> biz abi, üçümüz de takılar alırız ya. ya, ya. Biz üç üç onda... tane bilet alabilir miyiz biz? Tam. Sindirella. Hangi sıra sıralardan verirseniz yani. <gülüyor> tam tam ayrıntısı çok güzel. Salon boş mu? İyi. Daha Biz, iyi. Üçümüz, üçümüz film seyretmedik ya. Çok uzun zamandır. Ben... Hatta ben hatırlamıyorum şey en bu, son. Matrix'e götürmedim mi en son bizi? Oktay yoktu onda. Hayır canım. falan senin, bir beraber... Senin mi? çocuk dövdün mü? Evet. Üçüncüsüne, üçüncüsüne film falan bir... Şiddet eğilimli <gülüyor> psikopat falan... <gülüyor> Sadece yakasını atıp biraz yok, yok. sarsmıştım yani yani. Filmi, abartıyorum tabii de. Filmi bozan çocukları uygar bir dille Uya, uyardım. Çocuk uyardığın filmde. Evet çocuk uyardığın filmde. Yani onu onda ben yoktum onu bir hikaye olarak nesilden nesile an, anlatıldı bana. Bu Cinderella de feministleri kızdırmış. Çok ezik ya Cinderella. Yerden yere vuruyorlar bu bir ağzını açıp da bir şey demiyor. Öyle kadın mı olur gençlere çocuklara niye kadını öyle gösteriyorlar diyor. Mesela benim çok sevdiğim, bilmiyorum feministler ne derler ama Tinkerbell var. Evet, o da güzel efendim. Ne derler? Şekil Şemal peşinde, bir taraftan da ee, tuttuğunu koparan, tuttuğunu koparan sürükleyen, üzerinde sürükleyen ve de mühendis. Mühendis yani mi Tinkerbell? Diyorsun? Tabii canım Tinkerbell mühendis yani. Ne, ne hangi? MacKayver mühendisi. Yani, yani metalurji mühendisi galiba. MacKayver metalurji. Pe e periler dünyasında tam anlamıyla mühendis. Mekanik, herhalde makine mühendisi. Metalurji de olabilir o zaman. Yok bu çünkü bulduğu parçaları değerlendiriyor. Hiç madenle uğraşmadan. O yapmıştır. Olabilir. Ya. Metalüji ama üstüne makine okudum. Tiger <gülüyor> Bell'in mezun olup makinede dal yaptığını bu yayınımızda bulmuş olduk. Yani o kadar ezik mi sindirelli ben merak ediyorum. Biraz atarlı olmayı hak ediyor. 21. yüzyılda sindirelli. Şey inkarsın. yapıyordur atarı. Yani hikayede de öyle galiba. Tahmin ediyorum filmde de öyledir. E, prense yapıyordur. Stakların ya roba. Onların tek şeyi var ya. Atara atar gidere gider. Bir de genç ya bunlar. Ya işte yani tek atar yaparsan atarla cevap veriyor. Onun dışında normal atarlanması yok. Ya hiç hakkını da savunuyor. O eve geliyorlar ya ayakkabıyı giydirmeye. Evet. Orada bile ben giyeyim falan filan yok. Adamlar görüyor da. Gel, gel de sen giydiyorum. de hanım kız. Prensin emri var. Herkes Ama deneyecek ya. Ama şeyi diyor. anlıyorum ya. Bazen insan ben de yani bazı insanlar ayakları sevmiyorlar. Ve ayaklarından çekiniyor. Kendi ayakları dahi olsa. Belki de öyle bir psikolojisi var. Hani bir de her tarafta... bütün ülkenin genç kızlarının ayağına değmiş ayakkabıyı giymek de e, en son canım. giyiyor bir Beşim de yani. Beton ayakla giyiyor, çorap hmm. falan da yok gördüğünüzde. Mantar, mayasıl, her taraf kahin. Yirenlikten e, başka bir şey, de şey değil. O hassasiyeti var yani, çok da haklı kız. Bir de bana biraz şey gibi geliyor. Yani 3-5 kişi olur abi o ayakkabıyı giyen ve tamam. Ya tam zaten olan... full olur o ayakkabı. Bir kişi olması da yani. Hayır, hayır, Gerçi yani... kristal ayakkabı, hiç esneme yok. Nasıl esneme? Normalde yok? böyle Tabii şey yaparlar, ya, ya. ayakkabıyı katlarlar. Üstü kristal, altı kauçuk. Bir şey diyeceğim, hikayede o ayakkabı <gülüyor> ee, Bir şey diyeceğim, o hikayede o. ayakkabı mı böyle, altı kavuçuk değil mi abi? Kurguda atılır belki, altı kavuçuk diye Kavuçuk mu kösele mi? Hakiki kösele diye biliyorum ben altı. Kösele olabilir çünkü ha, çıkıyor ya. Hiç şey ses, var. hiç ses yok o merdivenlerden inerken tak tak tak hiç diye ses normal olur normalde. Normalde olsa. Kavuşuk demek ki. Yani kavuşuk, büyük ihtimalle kavuçuk. Ama çıkması? Yani çıkıyor ya koşarken giderken, Yetişeceğim diyor. E i̇şte Aha. o da şeyden oluyor. O Çıkma, kadar kişi yiyor. Seçinde kösele bademantıklı gibi geliyor. Cık, o da doğru. <gülüyor> bu arada şeyde e, hatırlatalım. Sizin hatırlatalım değil de ben onu da hatırlatalım önce evet, orada. Şey Blanchett'tı. Büyük ihtimalle iyi kalpli peridir. Helena Bonham Carter. Yok Helena Bonham Carter galiba iyi kalpli peri. Çünkü Kate Blanchett'in rolü daha fazla olsa gerek. Öyle ki daha büyük e, ifade etmişler afişte ve şeyde. Tahmin ediyorum ama. Yani e, inşallah güzel bir filmdir. Umarım yani ayak kırkalama. Herhalde Bonham Carter'ı gidiyoruz. Eline ya valla bir gidelim sinirelleyelim ne olacak gündüz gözüyle bir çılgınlık yapıp bir gidelim tamam tamam ama kimsiciklere söylemeyin Cuma günü gidelim mi yani bugün yani bugün mi? gidelim evet tamam gidelim abi Ondan sonra Ali'nin baba beni götürecekmişsin dediğine ben gittim ya o kadar da şey <gülüyor> değil diye şey yapıyor sonunu söyle soğut kızım 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern, Sabahlar. Tülesi, Modern Sabahları'nın son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bir cuma sabahında daha sizlere banttan seslendik. Bizim için çok özel, çok değişik bir durum olduğundan bunu sık sık hatırlatıyoruz. Bir de dünyanın şu anda ne halde olduğunu bilmediğimizden tatlı tatlı konuşuyoruz. Eğer e, genel ruh halinize, genel e, toplumsal ruh halimize aykırı şeyler söylüyorsak şu anda yayını kesmenin faydası yok. Şu dakikaya kadar konuştuk. Artık bant yayını olduğu için böyle şeyler oluyor diye açıklamış olalım. Ve son maddelerimize geçelim son buyursunlar. Mad son maddelerimiz En son sabahların... son madde olsun bu yalnız çocuklar. Ee, birazdan banttan veda edeceğiz. Ona göre toparlamayı Hı -hı. yapın. Takipçisi olduğumuz konular vardı biliyorsunuz. Evet. Yani modern sabahların her zaman takipçisi olacağız diyorsun. diye e, bıraktığı. Ve sanki ucu açık... Bırakıyorlar ve takip etmiyorlar diye eleştirildiğimiz bazı T konular var. T dosyası mı? Buyurun. Fahir Bey söz istiyorsunuz, parmak kaldırdınız. Buyurun. T dosyası mı? T dosyası evet. Ha, ya şuna bir evet desem var. Senin adına kadar. ben cevap verdim. Ay, teşekkür yani. ederim İ, Ege. Ya. Sana da bu güzel sorum için <gülüyor> teşekkür ederim fahir. Güzel bir soru diye o zaman şey yap, soruyu aldığın zaman. Çok güzel, yerinde bir soru. Çok güzel bir soru. Beni de onu oraya... Tamam da. diyor, ben oktayatıdan <gülüyor> tamam diyorum. Tamam, yani T dosyası. Şimdi 2014'ten bu yana devam eden bir dava vardı Çin'de. Ee, ne davası? Çin bu. davası. Yani Çin davası. Hukuku mu? Çin davası. Hukuku e, hukuku mu? Geçen Pardon, yıl. Çin hukuku, mu? Çin hukuku Çin hukuku, Çin hukuk. Roma hukuku olduğuna inanıyorsunuz evet, da Çin hukuku Çin olduğuna hukuku. Niye inanmıyorsun. Bir de yani Romalılar o hukuk konusunda çok iyiydi. E, niye yok? Bir Romalı şehir ismiymişti. Kalmadı yani bir şey. Efendim? Romadan eser yok şimdi yani. O kadar iyilerse madem ay hukuk çok güzel. Biz çok güzel demokrasi. Çok güzel kurduk çok güzel, sistem cumhuriyet falan filan diyorlardı. Hani nerede Roma? Doğru. Doğru mu? Demek ki bir Roma, yerde kuru su bittiyse Roma İtalya'da bir semt adıymış. Buyurun efendim. <gülüyor> Allah Allah. Ee, o zaman biraz da Gansu'dan bahsedelim. Gansu. Çin'in Gansu eyaleti. Gansu. Bir gelir misin buraya? Ne kadar güzel bir <gülüyor> Gansu isim. Gansu, Gansu ismi olur mu? Olur, olur tabi ya. Olur tabii canım çok güzel bir tabii. erkek ismi ama ben. Hem de Çinli ismi de olur. Gansu var, onunla karışır. Gansu var. E Cansu da var. Cansu. Gansu, da, Gansu neden olmasın? Cansu da düşünün de. Eğer yani eğer mesela büyük oğlan Gansu, küçük kız Cansu, e, bir de en ufacık bir şey olursa Gansu. Gansu. Ee, Guan'ı da tanıyorsunuz yine bu davanın. Ee, Guan mı? Evet. Hı -hı. İspanyollar şimdi şey diyorlar. E Guan olduğuna inanıyorsun da Guan olduğuna niye inanmıyorsun? Pek çok isim söyledim. Pek çok yer ismi söyledim. Özel isim söyledim. Bunları tek potada eritmek için davayı hatırlamanız lazım. Hemen davada açalım. bir arazide Çin'de e, panda görülmüştü. Hı -hı. Ve bu pandayı kovalamak için e, kovalamışlardı mesela, evet. ve hayvan tabii serbest tabi... gizem panda, panda değil bir yerden kaçmış olan panda. Panda öyle hızlı kaçabilecek bir hayvan mı? Ya? Hem de nasıl var ya Ege görsen. Pam pam pam pam pam pam diye mi? Hı hı pam pam pam pam. Mesela kanguru da öyle zıplıyor. Kan kan kan kan kan kan, kan, kan kan kan kan kan kan diye. Yazıyor. Yani yetkililer kovalamış artık kaç. Yetkilinin yetkilisi bilmiyorum da Yetkisi bir tanesi kovalaması yasak. Bir kim? tanesi evet. o arazide kovalarken çamura saplanmış. Kim? Yetkili. Yetkililerden biri. Yet Yetkililerden biri. Sonra panda sen gel. Kaçarken baktı Şimur'a. Kaçarken Ana, şimdi var ya." diye geri mi dönmüş. O, evet, geri dönmüş. E? O geri dönmüş. izini önce izini kaybettirmiş. Diğer yetkililerin uzaklaşmasını hmm. beklemiş. Ondan sonra o çamura saplanan yetkilinin yanına gitsen bir Hı. ısır. Hadi canım Evet. Önce hakaret edip sonra mı ısırmış? Yok direkt sol bacağını ısırmış Fahir. Ondan sonra hakaret etmiş. Çinli yetkilinin düğmesini koparsan 6 aydan başlar. Abi çok ağır ağır yani. O da iyi yürek varmış. Ondan sonra Yürek yemiş panda. Bu pandanın evet. sahipli panda olduğu ortaya çıkıyor. İnanır sahipli mısınız? Sahipli panda ne demek ya? Isıracak şekilde yetiştirmiş demek adam. Pislikler. Şey dövüş pandası istiyorlar ya. Çünkü kung fu panda diye ben bir tane kung fu panda olduğuna söyleyeyim. inanıyorsun <gülüyor> da Dövüş pandası olduğuna niye inanmıyoruz? Valla ameliyat geçirmiş adam 7 saat ameliyattan sonra Neresi ısırmış? Sol bacağını. Yedi, Sol bacakta öyle 7 saatlik de olabilir ya <gülüyor> Yani bacak dediğin hani Sağ bacak desem neyse Sağ Halledim bacak hani 3 3,5 saatte o, halledilir. Karnından falan ısırsa hani iç organlar mı iç organa bacakta. Şey bu sadece bildiğimiz yavan bir ısırma değil benim anladığım Ama... kadarıyla. Biraz ortada hajmata deniliyor. Bir de yani artık sol bacak sağ bacak diye bir şey kalmadı bence. Tabii sağ sol kavramı diye bir şey kalmadı. Merkez bacak diye bir şey var. 7 saat süren ameliyattan sonra şu anda orta bacak siz bir sebebi daha iyi durumu ama e, bunu için tazminat davası açmıştı ve kazanmış. Pandaya mı? Bu kişi e, işte bu pandayı yakalayamayan baştan, diye. diğer yetkililer ve sahibi olduğunu öne süren kişiden. 80 bin dolar tazminat kazanmış. İyi çok abi. güzel para. Önceki gün itibariyle bu karara bağlandı. Adalet karara... Çin'de bile olsa arayınız. Bir şey söylemiş e, yar, Yargıtaya gitmişler mi? Çin yargıtayına. Çin Yok, yar. Henüz yargıtay e, aşaması tamamlanmamış. Mahkeme kararı Daha bunun yargı yolu açık ona itiraz süreci olacak. Oradan bir, bir buçuk sene. Ama tabii orada bir teminat yatırmaları gerekecek. Şimdi, 80 hayır, hukuk boyutundan ziyade hayvan boyutuna geçsek aslında... Hayvan e... boyutu. Zaten hukuk boyutunda bilirkişi olay bir tane küçük çocuğu çağırmışlar. O çok tatlı ışınmaz. İtiraz <gülüyor> etmiş adam. Nasıl ısırmaz? Pandayı <gülüyor> nasıl boyutu? bilirsiniz? Hayvan bilir. Yani, şimdi pandaların özelliği Bizim kafamızda ısıran, ısırma özelliği yok gibi ama dişleri olan bir hayvan. Hocam, bambuları kemiriyor hayvan ya. He. Bambuları hatır otur. Sen bambu yedin mi hayatında? Otur bir bakalım. Bir kere bir arkadaşımın evine gittiğimiz zaman ikram edilmişti. Yani, Sandalyeyi tuttu olsa, sana onu ısırdın değil mi? Otur diye yedi yedi canım Vallahi oturabilirsin diye. Kaç metre bambu yiyorlar günde. Vallahi, Vallahi öyle yiyen adam Bunların nesli tükenseydi de bir temizlik olsaydı bak. Bu adam ne kadar rahatsız edecekti o zaman. Ya ya sen niye bu kadar ısırmazdı. bugün ya ısırmış ya, ya. ya biraz adamın yerinde koyun kendinizi. E tamam adam adam atlatmış e sen canım şeyini Sen bir hayvan kardeşim. ısırsa sen onun nesline e küfretmez misin sen kovalarsan misin? hayvan seni Nesli? ısırır bir saniye bir dakika sen bugün bir aslanı kovalar mısın ben kovalamam ama o da beni kovalar ya hayvanda da kovalayabilir zaten kafanı yani. karıştırmaya çalışıyor olabilir evet, evet ya bir dakika aslından vazgeçtim yani kedi kovalasan ne yapar cırmalar cırmalar çok güzel bak mantıklı gidiyorsun bana sor ee, Kedi kovalasan diyorsun Kediyi kovalasan, Tırmalar Tırmalar bak O da doğru İkinizde bile ortak bir mutabakat yok Biri cırmalar diyor, biri tırmalar diyor O yüzden Bu Çin hukuku Mesela ben seni şu anda ne yapıyorum Ne yapıyorum zinciriyorsun Ege seni ne yapıyorum Çimdiriyor Bak iki farklı yaklaşım aynı Çimdirmek çok başka bir şey Yanlış söylüyorsun Çimdirmek Banyo etmek Duş ettirmek Duş aldırmak max. Hayro çimmek ama işte çimdirmek. sen çimiyor ben çimdime. seni kendi kendine yaparsan kendi çimley götürürsün çimmek oluyor evet ben seni yaptırırsam çimdiriyorum oktay sen diyorsun ben kendim çimemeyeceğim çimdirmek olmaz mı e çimdiriyorum işte ha. bu da çimdirdim beni dedi Hı -hı. aslında cimcirdin demem gerek yok mu yayın heyecanıyla Şapşır yanlışlıkla seni, seni şapşik <gülüyor> Çimçir DJ'nin şapşik kaldın yani özür ya, Neyse 80 bin lirayı e, hak etmiş, Euro. almış. 80 bin doları. Almış mı? Ee, evet. O iyi para ya, temiz. Almış. Tl'ye çevir, iki, kaç şu anda? 2.84 oldu şu anda. Hiç belli olmaz. Nasıl 2.60 falan? Bugünün itibariyle. Ama ya. Cuma sabahı. Cuma Cuma'yı konuşuyoruz. Cuma'yı konuşuyoruz. Şu anda 2.80 falan olmuştur. Ama Fahir dur, piyasalara altı alt açıklamalar yapma. Bana, ba ben... What şey de derler, Bant yayında doğru söylediğine göre bunlara bilgi geldi. <gülüyor> İsterseniz ekonomi Program dünyasını bırakalım dip, Hayvan dünyasına biraz bakalım Pandayı bundan sonra nasıl bileceğiz İri dişleri ve, ve... güçlü çenesi olan bir hayvan Vahşi bir hayvan olarak Her olarak şeyden önce düşüneceğiz. Mesela nasıl deve ikinci olarak biliyorsak Diye biliniyor Halbuki devenin özelliği unutmamasıdır Evet. Ama her kötü anıyı unutacak diye bir şey iyi İyi anıları da unutmuyor deve Tabii. Öyle bir şey var O Ama... zaman develerde iyi anılar bırakmak üzere Umarız sizde de iyi anılar bırakarak huzurlarınızdan, bant yayınımızdan veda edelim Sadece diyorum. insanlarda değil hayvanlarda da iyi anılar bıraktığınız bir hafta sonu olsun diyerek e, ben böyle bir dilekle uğurluyorum. Yani, bant yayınımızdan başlıyorum. veda edelim diyorum. Ee, o zaman pazartesi sabahı canlı canlı karşınızda olacağız. Cumartesi sabahında da e, bant programımızla, daha doğrusu best of programımızla Bandınızı karşınızdayız. Bant canlı band, best band, of. Bant canlı, canlı ne anladık bu radyoculuktan diyoruz. Hoşçakalın. Jeff yeah.